Yani yılan tuvalin donar öyle soğuk zamanda. Kulağını bende yana iyi ver. Senin de senin de benim de paramız olmadığı vakitte yahut makamımızdan dur olduğumuz vakitte, atıldığımız vakitte nefsimiz o yılan gibi donmuştur. Bak artık sofulaşır adam. Elinde tespih alır camide, cemaatta filan. Dünya meta haline geçti mi yılanın belini güneş ısıtmaya başlar. Para, kasa, Keser rütbe güneşin harati gibidir. Ne yapar? Yılanın ısıttı mı? bir de bakarsın ki o nefsi emmaren seninle uyuşmuş böyle sofu görünen en zalim adam olabilir. Ben nice fakirken camiye gelen, kıçında yamalı pantolon varken camiye gelen, sonra bir müddet sonra Cenab-ı Hakk'ın nimete müsaara olup da yüzünü haktan döndüren yahut camiden tar olan çok adamlar gördüm.